Bağtür Suresi 12. ayetten itibaren. İki denizin suyu bir olmaz. Şu çok tatlıdır, susuzluğu keser, içimi boğazdan kolay geçer. Şu çok tuzludur, acıdır, boğazı yakar kavurur. Bununla beraber siz her birinden taptaze bir et yersiniz. Giyeceğiniz Takınacağınız bir ziynet çıkarırsınız Allah'ın fazl ve kereminden nasibinizi aramanız Ona şükretmeniz için her birinde gemilerin suları yara yara gittiklerini görürsün O geceyi gündüzün içine sokar Gündüzü gecenin içerisine sokar Güneşi ayı tesir etmiştir Her biri muayyen bir müddet için akıp gidiyor işte bunları yapan Allah'tır. Sizin Rabbinizdir. Mülk O'nundur. O'nu bırakıp taptıklarınızsa bir hurma çekirdeğiniz zarına bile malik olamazlar. Eğer onlara dua ederseniz duanızı işitmezler. Bilfarz işitseler bile size cevap vermezler. Kıyamet gününde de onlar sizin müşrikliğinizi tanımayacaklardır. Her şeyden hakkıyla haberdar olan Allah gibi sana hakikati hiçbir şey haber vermez. Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Allahsa O her şeyden müstanidir, her hamde layıktır. Eğer dilerse sizi giderir, yerinize yepyeni bir halk getirir. Bu Allah'a göre güç de değildir. Günah işleyen hiçbir nefis, başkasının günahını çekmez. Eğer yükü, günahı ağır bir kişi, diğer birini onu taşımaya çağırırsa, bu akrabası da olsa, kendisine ondan hiçbir şey yükletilmesine rıza göstermez. Sen ancak görmeden Rabbinden korkmakta olanları, namazı dost doğru kılanları sakındıracaksın. Kim temizlenirse sırf kendi faydasına temizlenmiş olur. Nihayet varış Allah'adır. Körle gören, karanlıklarla nur, gölgeyle sıcak bir olmaz. Hulasa dirilerle ölüler bir olmaz. Şüphesiz ki Allah kimi dilerse ona hakikatleri duyurur. Sen kabirlerde olanlara da işittirecek değilsin. Sen Gelecek tehlikeleri haber veren bir peygamberden başkası değilsin. Şüphesiz ki biz seni rahmetimizin müjdecesi... ...azabımızın korkutucusu olarak hidayetle gönderdik. Hiçbir ümmet müstesna olmamak üzere... ...mutlaka içinde azaptan bir korkutucu peygamber gelip geçmiştir. Eğer seni yalanlıyorlarsa... Kendilerinden öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardır. Halbuki onların peygamberleri kendilerine açık açık mucizeler, sayfalar ve nur veren kitaplar da getirmişlerdi. Sonra ben o küfredenleri tutup yakaladım. Bak benim inkarım nasılmış. Allah'ın gökten bir su indirdiğini ve işte onunla nevileri başka başka meyveler bitirip çıkardığımızı görmedin mi dağlardan da beyaz beyaz kırmızı kırmızı renkleri çeşitli ve kuzguni siyah yollar yaptık gerek insanlardan gerek yerde yürür hayvanlardan gerek davarlardan da yine böyle renkleri nevileri muhtelif olanlar vardır Allah'tan kulları içinde ancak alimler korkar Şüphe yok ki Allah mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır. Hakikat Allah'ın kitabını okumaya devam edenler, namazı dost doğru kılanlar, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve aşikar infak edenler, katiyen kesat bulmayacak bir kazanç umabilirler. Çünkü Allah onların mükafatlarını eksiksiz öder. Onlara fazlu kereminden ziyadesini de verir şüphesiz o çok bağışlayıcıdır çok inam edicidir Habibim sana kendisinden öncekilerin doğrusunu meydana çıkarmak üzere vahyettiğimiz kitap hakikatin ta kendisidir muhakkak Allah kullarının bütün hallerinden hakkıyla haberdardır her şeyi hakkıyla görendir Sonra biz o kitabı kullarımızdan beğenip seçtiklerimize miras bıraktık. İşte onlardan kimi nefsine zulmedendir. Onların bazısı da mute değildir. Onlardan bir kısmı da Allah'ın izniyle hayrat ve hasenat yarışlarında önce olup kazanandır. İşte bu büyük fazlu keremin ta kendisidir. Mükafatları da adn cennetleridir. Oraya girerler. Orada altın bileziklerden nice zinetlerle ve inciyle süslenirler. Orada elbiseleri de ipektir. Şöyle derler. Bizden tasayı gideren Allah'a hamdolsun. Hakikat Rabbimiz çok bağışlayıcıdır, çok inam edicidir. Ki fazla inayetinden bizi ebedi durulacak bir yurda kondurdu o. Burada bize hiçbir yorgunluk değmeyecek, burada bize Hiçbir Bıkkınlık Dokunmayacak O Küfredenlere Gelince Cehennem Ateşi De Onlarındır Öldürülmezler Ki Ölsünler Cehennemin Azabından Bir Kısmı Onlardan Kaldırılıp Hafifletilmezdi İşte Biz Küfürde ileri Giden Herkesi Böyle Cezalandırırız Onlar Orada Şöyle Bağırışırlar Rabbimiz Bizi Çıkar yapmış olduğumuzdan bambaşka iyi amel ve hareketlerde bulunacağız size iyice düşünecek kimsenin düşünebileceği öğüt kabul edebileceği kadar ömür vermedik mi size azapla korkutan da gelmişti şimdi tadın o azabı artık zalimler için hiçbir yardımcı yoktur şüphesiz ki Allah göklerin ve yerin gaybını bilendir muhakkak o Göğüslerin özünde ne varsa onu da hakkıyla bilicidir. O sizi yeryüzünde halifeler yapandır. Artık kim küfrederse küfrü kendi zararınadır. Kafirlerin küfrü kendilerine Rableri katında şiddetli buğzdan başka bir şey artırmaz. Kafirlerin küfrü kendilerine hüsran ve helakten başka bir şey artırmaz. Peki Allah'ı bırakıp taptığınız ortaklarınıza bir baktınız mı? Yerden herhangi bir şeyi yarattıklarını bana gösterin. Yoksa onların göklerde Allah'la bir ortaklığı mı var? Yahut biz onlara bir kitap vermişiz de kendileri bundan apaçık bir hüccet üzerinde midirler? Hayır. O zalimler birbirini aldatmaktan başka bir vaatte bulunmuyorlar. Şüphesiz ki Allah gökleri ve yeri zeval bulmalarından korumak için tutmaktadır. Eğer onlar zeval bulurlarsa and ki ondan sonra kimse bunları tutamaz. Hakikaten o hukubette aceleci değildir. Çok bağışlayıcıdır. Onlar kendilerine azapla korkutucu bir peygamber gelirse şüphesiz Diğer ümmetlerden herhangi birinden daha ziyade doğru yolu tutacaklarına dair yeminlerinin bütün hızıyla Allah'a andetmişlerdi. Fakat onlara azapla korkutan bir peygamber gelince bu onların haktan uzaklaşmalarından başka bir şeyi artırmadı. Çünkü onlar yeryüzünde büyüklenmek, fena ve hileli tuzaklar kurmak istiyorlar. Halbuki kötü düzen ona ihil olandan başkasını sarmaz? Ya onlar daha evvelki ümmetler hakkında cari olan kanundan başkasını mı bekliyorlar? Hayır. Sen Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın. Sen Allah'ın kanununda asla bir döneklik de bulamazsın. Bunlar kendilerinden öncekilerin akıbeti nice olmuştur görmeleri için yeryüzünde hiç de gezip dolaşmadılar mı? Halbuki o öncekiler kuvvetçe bunlardan daha şiddetliydiler. Ne göklerde ne yerde hiçbir şey Allah'ı aciz bırakamaz. Şüphesiz ki o hakkıyla bilendir. Her şeye hakkıyla kadirdir. Eğer Allah insanları kazandıkları günahlar yüzünden hemen muaheze etseydi yerin sırtında hiçbir canlı mahluk bırakmazdı. Fakat o bunları muayyen bir müddete kadar geciktiriyor. Nihayet vakitleri gelince muhakkak ki Allah kullarını hakkıyla görücüdür. Yasin Suresi Değerli dinleyenler Yasin suresi Mekke'de indirilmiştir. 83 ayettir. Sure adını ilk ayette geçen Yasin kelimesinden alır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. O hikmet dolu Kur'an'a yemin ederim ki sen hiç şüphesiz gönderilen peygamberlerdensin doğru bir yol üzerindesin bu Kur'an yegane galip çok esirgeyici Allah'ın indirdiği bir kitaptır bunun hikmeti de yakın ataları azapla korkutulmamış bu yüzden kendileri gaflet içinde kalmış olan bir kavmi onunla korkutmandır Andolsun ki bunların çoğunun üzerine o söz hak olmuştur artık bunlar iman etmezler Hakikat, biz onların boyunlarına öyle laleler geçirdik ki, bunlar çenelerine kadar dayandı. Şimdi onlar kafaları ve burunları yukarı kaldırılmış haldedirler. Biz hem önlerinden bir set, hem arkalarından bir set çektik. Böylece onları sarı verdik. Artık görmezler. Onları azapla hak korkutmuşsun, hak korkutmamışsın onlarca birdir. iman etmezler. Sen ancak o zikre uyan ve çok esirgeyici Allah'a gaybane büyük saygı gösteren kimseleri inzar edeceksin. İşte sen onu hem bir bağışlanma hem çok şerefli bir mükafatla müjdele. Hakikat ölüleri diriltecek olan Önden gönderdikleri şeyleri ve bıraktıkları eserleri yazmakta bulunan biziz, biz. Zaten biz, her şeyi apaçık bir kitapta yazıp saymışızdır. Onlara o şehir yaranını misal getir. Hani oraya elçiler gelmişti. Biz o zaman kendilerine iki elçi göndermiştik de onları yalanlamışlardı. Biz de bir üçüncüyle bunları takviye etmiştik de, biz size gönderilmiş elçileriz demişlerdi. Onlar, siz dediler, bizim gibi insandan başka kimseler değilsiniz. Hem Rahman hiçbir şey indirmemiştir, siz yalan söyleyenlerden başkası değilsiniz. Elçiler şöyle dediler, Rabbimiz biliyor ki, biz hakikaten size gönderilmiş elçileriz. Bizim üzerimize düşen vazife apaçık tebliğden başkası değildir. Dediler. Doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzlandık. Eğer vazgeçmezseniz andolsun sizi mutlak taşlarız. Bizden size muhakkak acıklı bir işkence de dokunur. Onlar da sizin uğursuzluğunuz dediler kendi beraberinizdedir size nasihat edilirsin hayır siz haddaşan bir kavimsiniz o şehrin en uç kenarından koşarak bir adam geldi ey kavmim dedi uyun o gönderilmiş olanlara uyun sizden hiçbir ücret istemeyen o kimselere onlar hidayete ermiştir. Ben, beni yaratana neden kulluk etmeyecekmişim? Siz hepiniz ancak ona döndürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim? Eğer o çok esirgeyici Allah bana bir zarar yapmak isterse, onların şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. Şüphesiz ben o takdirde mutlak apaçık bir sapıklık içindeyim demektir. Gerçek, ben Rabbinize iman ettim. İşte bunu benden duyun. Ona, gir cennete denildi. O da, ne olurdu dedi, kavmim bilselerdi. Rabbimin beni bağışladığını, beni ikram edilenlerden kıldığını. Ondan sonra, kavminin üzerine gökten hiçbir ordu indirmedik indiriciler de değildik onların yakalanması bir tek sayhadan başka değildi artık hemen sönüp gidiveren oldular yazıklar olsun okullara ki onlar kendilerine herhangi bir peygamber ve elçi gelmeye dursun ille onunla alay ederlerdi kendilerinden evvel Nice nesilleri helak ettiğimizi, bunların bir daha onlara dönmez ümmetler olduklarını görmediler mi? Onların hepsi de muhakkak toptan bizim karşımıza ihzaren getirilmişlerdir. Ölü toprak ki biz onu canlandırdık, içinden daneler çıkardık da ondan yiyip duruyorlar. Onlar için bir ibrettir. Biz orada hurmalıklardan Üzüm bağlarından nice bostanlar yaptık. içlerinde pınarlardan nicesini fışkırttık. Allah'ın yarattığı mahsulden ve kendi ellerinin yaptıklarından yemeleri için hala şükretmeyecekler mi? Yerin bitirmekte olduğu şeylerden, insanların kendilerinden ve daha bilemeyecekleri nice şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah münezzehtir. Gece de onlar için bir ayettir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çıkarırız. Bir de bakarlar ki karanlığa girmişlerdir onlar. Güneş de kendi karargahında cereyan etmektedir. Bu mutlak galip her şeyi hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir. Aya gelince biz ona da menzil menzil miktarlar tayin ettik. Nihayet o eski hurma salkımının eğri çöpü gibi bir hale döner. Ne güneşin aya erişip çatması ne de gecenin gündüzün önüne geçmesi gerekmez. Hepsi de ayrı ayrı birer yörüngede yüzerler. Onlar için bir ayet ve ibret de zürriyetlerini o dop dolu gemilerde taşımış olmamız ve kendilerine bunun gibi binecekleri nice şeyleri yaratmış bulunmamızdır. Eğer dilersek onları suda boğarız. O surette kendileri için bir imdatçı da yoktur. Onlar kurtarılamazlardı. Meğer ki bizden bir esirgeme ve daha bir zamana kadar yaşatma mukadder ola. Onlara önünüzdekinden de arkanızdakinden de sakının ta ki esirgenesiniz denildiği zaman yüz çevirdiler. Onlara Rablerinin ayetlerinden herhangi bir ayet gelmeye dursun ille ondan yüz çeviricidirler. Onlara Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden hayra sarf edin denilince o küfredenler iman edenlere şöyle dediler Allah'ın Dileseydi yedireceği kimseye biz mi yedirecekmişiz? Siz apaçık bir sapıklıkta bulunanlardan başkası değilsiniz. Siz doğru söyleyenlerseniz, bu tehdidin tahakkuku ne zaman söyleyin? derler. Onlar birbiriyle itişip dururlarken, kendilerini yakalayacak bir tek sayhadan başkasını gözetmezler. İşte o zaman, Bunlar bir vasiyette bile bulunamazlar. Hatta o vakit ailelerine dahi dönecek halde değildirler. Sûra üfürülmüştür. Artık bakarsın ki onlar kabirlerinden kalkıp Rablerine doğru koşup gidiyorlar. O zaman şöyle demişlerdir. Eyvah bize! Uyuduğumuz yerden bizi kim kaldırdı? Bu çok esirgeyici Allah'ın vaat ettiği işimdir. Şey. Gönderilen peygamberler meğer doğru söylemiş. Bu bir tek sayhadan başkası değildir. Artık onlar toptan ve derhal ihzaren önümüze getirilmişlerdir. İşte bugün kimseye hiçbir şeyle haksızlık edilmez. Siz de yapar olduğunuzdan başkasıyla mukabele görmezsiniz. Şüphe yok ki bugün cennet yaraanı mesru ruhandan bir zevk ve eğlence içindedirler. Kendileri de zevceleri de cennet gölgelerindedirler. Tahtların üstüne kurulup dayanmışlardır. Orada taze meyveler onların temenni edecekleri her şey onlarındır. Çok esirgeyici Rablerinden bir de selam vardır. Ey günahkarlar! Bugün siz bir tarafa ayrılın. Ey Adem oğulları, şeytana tapmayın çünkü o sizi Rabbinizden ayıran bir düşmandır. Bana ibadet edin. İşte dost doğru yol budur diye size emretmedim mi? buyuracak. Andolsun ki şeytan sizden birçok halkı saptırmıştı. O vakit niye akıl etmiyordunuz? İşte bu tehdit edile geldiğiniz cehennemdir. Küfür edişinize mukabil girin oraya. O gün ağızlarının üstüne mühür basarız. Ne kazandıysalar bize elleri söyler, ayakları ve diğer uzuvları da şahitlik eder. Eğer dileseydik onları gözlerinin üzerinden silme kör yapardık da yolda koşuşup kalırlardı. Artık nasıl göreceklerdi? Yine dileseydik onları oldukları yerde suratlarını değiştirip Bambaşka çirkin bir mahiyete getirirdik de ne ileri gitmeye ne geri dönüp gelmeye güçleri yetmezdi. Kime uzun ömür veriyorsak onun yaratılışını baş aşağı ediyoruz. Buna da akılları ermiyor mu? Biz ona şiir öğretmedik. Bu ona yakışmaz da onun getirdiği kitap bir öğütten ve hükümleri açıklayan bir Kur'an'dan başkası değildir diri olan kimselere gelecek tehlikeleri haber vermek ve kafirlere o sözün hak olması içindir. Ellerimizin işleyip yaptıklarından kendileri için bunca davarlar yarattığımızı bu sayede onlara malik olmuş bulunduklarını da görmediler mi? Biz onları kendilerine müsahhar kıldık. İşte binecekleri bunlardan, yiyecekleri bunlardandır. Bunlar da kendileri için daha nice menfaatler ve içecekler vardır hala şükretmezler mi onlar Allah'ı bırakıp güya kendileri yardıma mazhar edilecekler ümidiyle mabutlar edindiler ki bunlar onlara asla yardım edemezler bilakis kendileri bunlar için hazırlanmış bir sürü avanedir o halde Habibim onların lafı seni üzmesin Şüphe yok ki biz onların neler gizlemekte olduklarını, neler açıklığıya geldiklerini biliyoruz. İnsan kendisini bir nutfeden yarattığımızı görmedi mi ki? Şimdi o açıktan açığa müfrit bir hasım kesilmektedir. O kendi yaratılışını unutarak bize bir misal getirdi. Bu çürümüş kemiklere kim can verecekmiş dedi. Deki, onları. İlk defa yaratan diriltecek o her yaratmayı hakkı ile bilendir o yemyeşil ağaçtan sizin için bir ateş çıkarandır işte bakın ondan alıyorsunuz gökleri ve yeri yaratan Allah onlar gibisini yaratmaya kadir değil midir elbette kadirdir o bütün kainatı yaratandır her şeyi hakkı ile bilendir onun emri bir şeyi dilediği zaman ona ancak ol demesinden ibarettir. O da olu verir. Her şeyin mülkü tasarrufu ve kudreti kendi elinde bulunan Allah'ın şanı ne kadar yücedir, münezzehtir. Siz ancak ona döndürüleceksiniz. Safat suresi Değerli dinleyenler Bu sure Mekke'de indirilmiştir 182 ayettir Sure adını birinci ayette geçen Saffat kelimesinden alır Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Saflar bağlayıp duranlara sek ve zecredenlere Zikir okuyanlara yemin ederim ki Gerçek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 Meleği alaya kulak verip dinleyemezler, her yandan kovularak atılırlar. Onlar için ahirette de ardı arası kesilmez bir azap vardır. Meğer ki içlerinden bir çalıp çarpanı olsun, fakat onu da delip geçen bir alev takip etmiştir. Şimdi onlardan haber isti. Yaratılışta kendileri mi daha kuvvetli, Yoksa bizim yarattıklarımız mı? Hakikat biz onları bir cıvık çamurdan yarattık. Belki sen şaşırdın. Onlar da eğlenirler. Kendilerine Kur'an'la vaaz düşünüp de öğüt kabul etmezler. Bir mucize gördükleri vakit onu eğlenceye alırlar. Nitekim bu dediler apaçık bir sihirden başkası değildi. Biz ölüp de bir toprak ve bir yığın kemik olduğumuz vakit mi? Sahiden biz mi mutlaka diriltilmiş olacağız? Evvelki atalarımız da mı? Sen de ki: Evet, diriltileceksiniz. Hem siz hepiniz hor ve hakir olarak. İşte o ancak bir tek sayhadan ibarettir ki onların birdenbire gözleri açılı verecektir. Eyvah bize derler, bu ceza ve hesap günüdür. Evet, bu sizin yalanlar olduğunuz ayırt etme günüdür. O zulmedenleri, onlara eş olanları, Allah'ı bırakıp tapmakta ısrar ettikleri şeyleri bir araya toplayın da cehennem yoluna götürün. Onları hapsedin, çünkü onlar mesuldürler. Size ne oldu?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 siz de bizim gibi azgınlar güruhuyduğunuz. Onun için Rabbimizin sözü üstümüze hak olmuştur. Şüphesiz azabımızı tadıcılarız. Çünkü biz de sizi büsbütün baştan çıkardık. Zira biz de azgın kimselerdik. Artık şüphe yok ki bunlar o gün azapta ortaktırlar.